Bismillahirrahmanirrahim. 189 ve 190 Odur sizi bir nefisten yaratan ve ondan da gönlünün ısınacağı eşini var eden. Eşini örtüp büyüyünce o hafif bir yük yüklendi. Ve onunla bir müddet gider gelirdi. Nihayet ağırlaşınca karı koca Rablar olan Allah'a eğer bize salih bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz diye dua ettiler. Allah onlara salih bir çocuk verince kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah onların ortak koştuğu şeyden münezzehtir. Rabbimiz Sübhanahu <gülüyor> ve Teala burada bütün insanları ve eşi havayı Adem Aleyhisselam'dan yarattığını Onunla insanların o ikisinden çoğalıp yayıldığını haber veriyor. Bu ayet-i ondan da gönlünün ısınacağı ve, de hı -hı. ve kendisinde hazır bulunacağı eşini var eden duyururken hı -hı. Evet. eşini var eden duyururken başka bir ayette de kendileriyle huzura kavuşacağınız kendi nefislerinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi ve onun ayetlerindendir buyurmuştur evet eşini örtüp büyüyünce o hafif bir yük yüklendi bu hamileliğin başlangıcıdır kadın bunda bir acı hissetmez o ancak bir nüfte sonra bir kan tıhtısı sonra da bir çiğnen ettir evet İnan Ahmet'in müsnedinde gelen bir rivayette Samur'da onun da Ali Selatü vesselamdan rivayetine göre Allah'ın Resulü Ali Selatü vesselam şöyle buyurmuştu. Hava doğurduğunda iblis yaklaştı. Onun çocuğu yaşamıyordu. Çocuğuna Abdül Haris adını koy, göreceksin yaşayacak dedi. Sava çocuğuna Abdül Haris adını koydu ve çocuk yaşadı. Bu şeytanın telkini ve emriyle oldu. bunu evet, tirmizi nakledi. Allah subhanahu ve teala bizden de, çocuklarımızdan da bizden sonra gelen nesilden de iblisi ve avanelerini uzaklaştırdı. Amin ya resim. Bismillahirrahmanirrahim. 191'den 198'e kadar kendileri yaratılmışken bir şey yaratamayan şeylerin ortak koşuyorlar. Halbuki bunlar ne onlara yardım edebilir ne de kendilerine bir yardımlar olabilir. Onları doğru yola çağırsanız da size uymazlar. Çağırmasanız da, susmasanız da onlar için bir olur. Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi kullardır. Eğer sadıklardan iseniz Hayvanları çağırın da <gülüyor> Size karşılık buluşsunlar <verilsinler. gülüyor> Onların ayakları var mıdır ki Onunla yürüsünler Elleri var mıdır ki Onunla tutsunlar Gözleri var mıdır ki Onunla görsünler Kulakları var mıdır ki Onunla işitsinler Peki çağırın ortaklarınızı da Elinizden gelirse bana tuzak kurun Ve göz açtırmayın Muhakkak ki benim dostum kitabı indirmiş olan Allah'tır ve o salihleri dost edinir. Onu bırakıp tatlılarınız ise size yardım edemedikleri gibi kendilerine de yardım edemezler.